Radyoda Türk Sineması 32. Bölüm Geçtiğimiz bölümlerde Çift Paşa'nın mirasına konmak için Her şeyi yapan Taci Geçen bölüm memleketteki bütün doktorları Konağa çağırır ve sudan bahanelerle Hepsini zından attırır doktorların Namacı piyasadaki doktor sayısını azaltıp Doktor fiyatlarını yükseltmek Ve uydurma bir diploma uydurarak Kanunsuz bir şekilde doktorluk yapmaktır <gülüyor> Maalesef her şey Taci'nin istediği gibi gelişir Piyasada doktor doktor kalmaz ve doktor fiyatları yükselir, artar, gider. Artık, artık Taci'ye gün doğmuştur. Uydurma bir doktor diploması uyduran Taci, doktorluk yapmaya başlar. Ve ilk hastası da çiftasıki paşadır Taci'nin. Taci'nin amacı çiftasıki paşaya yanlış tedavi uygulayıp bir an önce ölmesini sağlamaktır. Taci'nin uydurma bir doktor olduğundan habersiz olan çiftasaki paşaysa tam bu sırada keşke... Keşke ailenden birisi doktor olsa da... ...beni iyileştirse diye aklından geçirmektedir. <gülüyor> ah ulan. Keşke, keşke aileden biri doktor olsaydı da... <gülüyor> ...beni iyileştirseydi. Merhaba Paşa Baba. Bak artık ben de doktor oldum biliyor musun? Hem de Amedeus Ordinaryus Profesör doktor oldum vallahi billahi. <gülüyor> <gülüyor> İyi damat lafın üstüne doktor evet. olurmuş. Ben de tam ailemizden biri doktor olsa da... ...beni iyileştirse diye düşünüyordum. <gülüyor> Aferin Taci damadım. Seninle gurur duyuyorum. Seninle onur duyuyorum. Duyulması gereken ne varsa hepsini duyuyorum. Duyuyorum öyleyse gururluyum. Bak ne doktor oldum artık. Beni kutlamayacak mısın he? ha? Ben sana doktor olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. <gülüyor> kıskanıyorsun değil mi? Evet efendim evet, kıskanıyorsun. Doktor olamadım diye kıskanıyorsun benim doktorluğumu. Anladım ben anladım. Alam kızım benim beni öldürür. Ne güzel işte doktor bir kocan var. da bunuyorsun. Çabuk odadan çık seni görmek istemiyorum. Lütfen lütfen sinirlenmeyiniz paşa babacığım. Lütfen sinirlenmeyiniz. Yoksa sinirleriniz apse yapıp... ...kalp atar damarlarınızda kolesterol yapabilir. Bu durumda size anestezik olarak... ...kronik anjiyo tamponu yapmak zorunda kalabilirim. Nasıl paşa, paşa babacığım? Doktor gibi anlaşılmaz konuşabiliyorum değil mi paşa babacığım? <gülüyor> aferin aferin damat. Tıp deyimlerin tıpkı tıpçılar gibi. <gülüyor> olun, Helal babacığım. sana damat. <gülüyor> Peki... Hem de diğer doktorlar gibi okunmayan reçeteler yazabiliyor musun ha? Ne sardım paşa baba? Tabii ki yazıyorum. İstersen hemen bir ilaç yazayım da gör. İstersin oğlum. Evet, ha? Ee... Ha, i̇şte bakın. Size okunmayan reçete yazdım. Sıkıysa okuyun da görelim paşa baba. Ha. Vallahi bu yazıyı Türk Dil Kurumu başkanı bile okuyamaz. <gülüyor> bakayım ver bakayım şunu. Ne yazıyor? Aşk. Asper... As... As... Yok ya... Şey ya, aspir, Aspiratör... <gülüyor> <gülüyor> yok... Yok... Işte. Valla gerçekten okunmuyor... Evet inanıyorum... Taci damadım... Kesinlikle doktor olmuş... İpek <gülüyor> ben yemin ettin mi lan... <gülüyor> e, ettim paşa babacığım... Eee et bakayım bir... Valla bak... Aferin... <gülüyor> <gülüyor> evet... Taci çiftesiki paşayı doktor olduğuna yazdığı bu reçeteyle ikna etmiştir. Oysa, oysa Taci'nin yazısı ezelden beridir çirkindir ve zaten kimse yazısını okuyamıyordur. <gülüyor> ve bu gerçeği bir tek Nalan biliyordur. Aha, aman Allah'ım paşa babacığım böyle bir şeye nasıl inanırsınız? Biliyorsunuz ki Taci'nin yazısı ezelden beridir çirkindir ve zaten kimse yazısını <gülüyor> Ne güzel işte. Demek ki tacı damadım, küçüklüğünden beri doktormuş. <gülüyor> ah, aman Allah! Nasıl bu kadar safiyane yani bir hal et ruhiye içinde olabiliyorsunuz? Gerçekten size anlamlandırmakta zorlu bir meşakkat yaşıyorum paşa babacığım. Ne yaşadır beni ilgilendirmez. Hadi damadım. Hadi, aslanım benim, hipokratım. Beni iyileştirdi, de Nalan payını alsın. Tabii ki paşa babacığım. Ee, paşa babacığım, lütfen ağzınızı açıp... ...x der misiniz sevgili paşa babacığım? X mi? Ne x? <gülüyor> Niye x diyorum? Benim bildiğim a denir. Rica ederim paşa babacığım, rica ederim. Bu x yöntemi tıpta bilinmeyen bir yöntemdir. Hem de tek bilinmeyenli bir yöntem. O yüzden pek bilinmeyen bir yöntem. Lütfen x deyiniz paşa babacığım. <gülüyor> Evet. Peki Taci damadım sana güveniyorum hastalım benim. Buyur babacığım. Dur bir iki. X. Aman Allah'ım iyileştim. Evet bu tek bilim yöntemle iyileştim. Sağ olasın evlat seninle gurur duyuyorum. Ya, ara ara daha, daha bir şey yapmadım mı ki? La. X. X bak, bak aspirin etkisi yaptı. İks, iks. <gülüyor> ulan ulan x. ama bir şey yapmadım doktor canım. Doktor Civan'ın, <gülüyor> doktor, doktor Civan'ın. Arkadaş Civan bu taci. nasıl iş lan? Herifi öldürelim derken iyileştirdik. Iyi mi lan? Evet, çiftasıki paşaya yanlış tedavi uygulayıp öldürmek isteyen Taci... ...yanlışlıkla uygun tedavi uygulayıp çiftesiki paşanın iyileşmesine vesile olmuştur. Sinirden kuduruyordur Taci. Çünkü paşa hala ölmemiş ve miras hala kendisine geçmemiştir. Avukatı Cemal Efendi'yi çağırır Taci. Paşa baba hala ölmedi. Ve ben hala mirasa konamadım. Hemen avukatımı çağırayım da şu anlatıcıyı yalancı çıkar. <gülüyor> avukat efendi! Avukat efendi! Buyurun paşa zeydiğim. Begit şahatmışsınız şey lan. Avukat efendi söyle bakalım. Biz bu çift haseki paşanın mirasını hala niye konamadık ya? Vallahi bilemiyorum paşa zeydiğim. iş akla gelin, bütün hukuki ve yasa dışı şerefsizlikleri yaptınız valla. Artık sabrım kalmadı avukat efendi. Mirasa konmanın bir yolu daha olmalı muhakkak. Eğer izin verirseniz, kulunuz avukatınızın aklına iyi bir fikir terennüm etti. Murad'ım, onu sizinle paylaşmaktır. Paşam, şey Murad'ım, şey Aman lan, Paşa Zadı. Lan lafı durma da, söyle bakalım aklındakini. Ne o la, avukat efendi? Eğer paşaya deli raporu alırsak biraz, otomatik mannalığı. Yani <gülüyor> size geçer Paşa Zadı. Lan oğlum, bunu niye ilk başta söylemiyorsun Ne battılar? <gülüyor> Çabuk bu avukat hızın danat! Bakın şöyle Paşa Zadı. Ne diyorsun lan? Paşa Zadı, bunu yapamazsınız. Bu kadar alçak bırakınlar, bırakınlar. Demek? Demek bana alçaktırsın ha? Alçaklar akar yağıyor, üşümedin mi? Zindandaki daya hiç düşünmedin mi? Yeni sloganımı nasıl buldunuz avukat efendi ha? Devamı gelecek bölümde. bölümde. Gez var Pekin, oynayanlar var Pekin. Serpil, Pekin, Savaş Bayındır. Serkan Öztürk, Fırat, Paşa Yiğit, Arısoy. Küçük Yıldız, Yağmur, Dilara, Pekin. Tekli çapım, Beliver Pekin. <gülüyor> dinleyin, dinleyiciler.